Kabir azabı var mıdır demişler. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Rabb al-alamin. ala ve ala alihi ve Amma ba'd. Dini konularda konuşan insanların temel kaynağı ya Kur'an'dır ya hadistir yahut da hem Kur'an-ı Kerim hem de hadisi şeriftir. Evet. Dini konular derken kastımız usul konuları. Yani usul nedir? İnanç esasları. İslam dininin inanç, inanç esaslarıdır. Bunlar akılla, tecrübeyle, dene ile bilinemeyecek fizik ötesi konular olduğundan dolayı bir Müslüman olarak Kur'an'a ve sünnete bakacağız. Kur'an ve sünnet bize neyi açıklamış ise biz ona ne yapacağız? İman edeceğiz. Evet. <gülüyor> Baktığımızda Kur'an-ı Kerim'e, Kur'an-ı Kerim'de kabir azabı adıyla bir ayet-i kerime yoktur. Ama kabir azabını birebir tanımlayan, birebir kabir azabıyla uyuşan, Onlarca ayet-i kerime vardır. Mesela okuyalım. Bismillah. En-nâr-u yu'radûn aleyha guduven ve aşiyya ve yevme teqûmu s-sa'atu edkhil ve âle Firavun eşeddel azâ. Firavun ve aileyi sünden bahsederken Cenab-ı Hak diyor En-nâr-u yu'radûn aleyha guduven ve aşiyya Firavun ailesi Sabah ve akşam ateşe arz olunurlar. Ateşe atılırlar. Sabah ve akşam ateşe atılırlar. Ve yuma taqumus saatu kıyamet koptuğu vakitte de edkhilu ala firaun eshdatu'l azab. Firavun ailesini en şiddetli olan azapla diyor. Şimdi bakın burada ikiye ayırdı azabı. Biri sabah ve akşam ateşe arz olunuyor. Bir diğerinde de ne diyor? Kıyamet koptuğu vakitte de denilir ki meleklere Zebanilere, bunları en şiddetli olan azaba sokun denir. Şimdi sabah ve akşam ne için vardır? Dünya hayatı için vardır. Niye? Zaman yaratmış Allah evet. Celle ve Alâ Hazretleri. Bu zamanda insanlar zamanı bilebilmesi ve işlerini ayarlayabilmesi için sabaha ve akşama ihtiyaç var. Ama ahiret ebedidir. Orada nedir? Ebediyet işleyeceği için oranın gündüzü gecesi nedir? Tektir. Aa, demek ki o zaman arz olundukları, atıldıkları, içine atıldıkları ateş sabah akşam o zaman ahiretteki cehennem ateşi değildir. Ahiretteki cehennem ateşi değil. Ne ateşidir bu o zaman? Kabir azabının ateşidir. Bu açık ve net. Açık ve net. Diğer bir ayeti okuyalım. Nuh aleyhisselam'ın kavminden bahsederken. Mimma hatıaâtihim ğırıqu fe edhilû nâra. Mimma hatıaâtihim ğırıqu. Hatalarından, günahlarından dolayı boğuldular. Fe nâra. Akabinden de ateşe sokuldular. Ateş akabinden de fe fey takibiye deniyor Arapça'da buna. Yani peşinden, hemen peşinden de ne yaptı? Ateşe sokuldular. Peki şu anda cehenneme sokulan bir insan var mı? Yok. Yok. Çünkü cehennem ateşinde yanma ve orada azap edilme kıyamet. Hiç başlamadı. Mahşerde hesaptan sonra, amellerin tartılmasından sonra insanlar Sırat Köprüsü'nden geçecek ya cennete ya cehenneme. Dolayısıyla sokuldukları ateş ne? Kabir azabı yine. Bunun gibi onlarca ayet var. Hadislere baktığımızda ise Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan gelen onlarca, yüzlerce sahih hadis var. Onlarca, yüzlerce sahih hadis var. Mesela hocam Malibu bir bir tevatür. Mesela herkesin bildiği bir hadis söyleyelim. El-Kabru imma rawdatun min riâdil cennâ ev hufratun min huferin nîrân Kabir ya cennet bahçelerinden bir bahçe Yahut da cehennem çukurlarından bir çukur. Bir çukurdur. Yine hepimizin bildiği bir hadis. Peygamber Aleyhissalatu vesselam ashab-ı kiramla beraber Bakır kabristanına gidiyorlar. Gidince diyor ki, "Buyuruyorlar ki, şu iki kabride yatan insan azap görüyor." Ama azap görmeleri size göre büyük değil. Siz belki önemsemiyorsunuz. Fakat Allah katında büyük olan günah. Şu Açık diyor aleyhissalatü vesselam. Nemime, yani insanlar arasında laf taşırıyordu. Ondan alıyor, ona götürüyor, ondan alıyor, ona götürüyor. İnsanların arasını bozuyor, kavga ettiriyor, fitne çıkartıyor. Ve dostların veya insanların arasını bozarak toplumsal huzuru ne yapıyordu? Kaybettiriyordu. Onun için Allah bunu azap ediyor. Şuna gelince, bu da çok affedersiniz, idrar, bevil sıçrıntılarından hiç kaçınmıyordu. Umursamıyordu. Üstünü kirletiyordu. E, kirli bir elbise. Allah'ın huzuruna dursa bir şey ifade eder mi? Etmez. Onun için de Allah Celle ve Alâ Hazretleri diyor. Buna azap ediyor diyor. Sonra hurma fidanı istiyor. Onu ikiye bölüyor. Birisine birinin ucuna, birisine diğerin ucuna, baş ucuna dikiyor ve diyor ki bunlar yaş kaldığı müddetçe. Allah Celle ve Alâ Hazretleri umulur ki bunların azabını hafifletir diyor. Böyle onlarca sünnet-i nebevi de hadis vardır. Bunları çoğumuz hadis kitaplarına Bukhari, Müslim veyahut da sünenlere baktığımızda görürüz. Şimdi Peygamber aleyhissalatü vesselam haber verdikten sonra haber verdikten sonra mesela tesbihat yapan insanlar sabah namazından sonra yedi kez Allahumme ejirna minen nar okurlar. Resulullah'ın hadislerinde evet. vardır. Kabir azabından ve efendim e, kabir fitnesinden Allah'a sığınırlar yine hadisin devamında. Ölülerin ve dirilerin vereceği fitneden Allah'a sığınırlar. E, bütün bu hadisler birleştirdiğiniz vakitte kabir azabını inkar etmeniz mümkün değil. E ne yapacağız şimdi? Şöyle diyorlar bir kısmı. Bir kısmı şöyle diyorlar. Efendim sahih hadis, Furu fıkh'ta yani muamelat konusunda alışveriş, nikah vesaire gibi işte hibe, vasiyet gibi furu fıkıh'ta delildir. Evet. Ancak usul konusunda, inanç konusunda delil değildir. Bu İslam fukahasını yanlış anlamaktan ve alimlerimizin meramını anlamamaktan kaynaklanan bir problemdir. Niye? Alimlerimiz şöyle diyorlar. Eğer bir şey Kur'an-ı Kerim'de kesin olarak gelmiş veya tevatürle sünnette gelmiş ise ona iman nedir? Farzdır. İnkarı nedir? Küfürdür. Ama bir şey tevatürle gelmemiş, sahih hadislerle gelmişse ona iman da farzdır, ona iman da vaciptir. Ama birisi onu inkar etse, işte Küfür biz olmaz. ona kafir demeyiz diyor. Ona ne deriz diyoruz? Mübdedi' yani bid'at sahibi deriz diyor. Niye? Çünkü sahih hadisi inkar etmiştir. Kabir azabı da tevatürle bize gelmediği için sünnette bunu bir insan inkar etse biz ona kafir demeyiz. Sen kafir oldun demeyiz. Mesela sırattan geçme. Kur'an-ı Kerim'de geçmiyor. Bize nerede geliyor? Sahih hadislerde geliyor. Bir insan sırattan geçmeyi inkar etse biz ona... Kafirsin demeyiz, kafir oldun da demeyiz. Ama deriz ki sen Resulullah'tan bize sahih senetle gelen bir hadise iman etmeyi terk ettiğin için, iman etmeyi terk ettiğin için sen bu konuda ehli sünnetten çıktın, ehli bidat oldu. Bak, bu konuda ehli sünnetten yani yine çıktın. Cüzi bir çünkü ola ki bir insan ehli sünnet içindedir, ama bir konuda ayrılmış olabilir. Bir konuda ayrılmış olabilir. Mesela işte kabir azabını inkar ederse veya işte sırattan geçmeyi inkar ederse bir insan o zaman biz buna deriz ki bu konuda hadis sahiptir, iman etmen vaciptir, farzdır ama sen buna iman etmezsen işte o zaman sen ehli sünnette bu konuda ayrıldın ehli bidat oldun ama sahih hadisi inkar kişinin küfrüne yani onun kafir sayılmasına zındık sayılmasına delil olmaz ama inanç esas da delildir eğer biz sahih hadisi furuda delil aldığımız gibi usulde, inanç esaslarında da delil almazsak, İslam itikadının çoğusu gider. Onun için fukahamızın sahih hadis usulde delil değildir. Yani sahih hadis, inanç meselelerinde onu inkar edeni kafir saymaya delil olarak kullanılamaz Ya yani bid'at sayarız ona, ehli bid'at sayarız. Ama kendimiz sahih hadisinin... <gülüyor> Bize ifade ettiği anlama inanırız. Onun için kabir azabı haktır. Bunu inkar etmek de ehli sünnetten bu çizgide ehli sünnetten çıkmaktır. Ayrılmak demektir. Evet. Peki teşekkür ederiz hocam.